Risale-i Nur'dan parlak fıkralar ve bir kısım güzel mektuplar. Bismihi Sübhaneh ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekâtuhu ebeden daima. Leyley i Kadir'de ihtar edilen bir meseley i mühimme. Evvela, Leyley i Kadir'de kalbe gelen pek uzun ve geniş bir hakikata, pek kısaca bir işaret edeceğiz. Şöyle ki, Nevi Beşer bu son harbi umuminin eşeddü zulüm ve istibdad ile ve merhametsiz tahribat ile ve bir düşmanın yüzünden yüzer masumu perişan etmesiyle ve ma'lupların dehşetli meyyusiyetleri ile ve galiplerin dehşetli telaş ve hakimiyetlerini muhafaza ve büyük tahribatlarını tamir edememelerinden gelen dehşetli vicdan azaplarıyla ve dünya hayatının bütün bütün fani ve mubakkat olması ve medeniyet fantaziyelerinin aldatıcı ve uyutucu olması umuma görünmesiyle ve fıtrat-ı beşeriyedeki yüksek istidadatın mahiyeti insaniyesinin umumî bir surette dehşetli yaralanmasıyla ve evetperest hissiyatı bâkiye ve fıtri aşk-ı insaniyenin heyecan içinde uyanmasıyla ve gaflet ve dalaletin en sert sağır olan tabiatın Kur'an'ın elmas kılıncı altında parçalanmasıyla, ve gaflet ve dalâletin en boğucu, aldatıcı, en geniş perdesi olan siyasetin, ruh-i zeminde pek çirkin, pek gaddarane hakiki sureti görünmesiyle, elbette ve elbette, hiçbir şüphe yok ki, şimalde, garpte Amerika'da emareleri göründüğüne binaen, nev-i beşerin maşuku mecazisi olan hayat-ı dünyeviye, böyle çirkin ve geçici olmasından fıtraten beşerin hakiki sevdiği ve aradığı hayatı bâkîyeyi bütün kuvvetiyle arayacak ve elbette hiç şüphe yok ki 1360 senede her asırda 350 milyon şakirdi bulunan ve her hükmüne ve davasına milyonlar ehli hakikat tasdik ile imza basan ve her dakikada milyonlar hafızların kalbinde kutsiyet ile bulunup Lisanları ile beşere ders veren ve hiçbir kitapta emsali bulunmayan bir tarzda beşer için hayatı bakiyeyi ve saadet ebediyeyi müjde verip bütün beşerin yaralarını tedavi eden Kur'an-u cizül beyanın şiddetli, kuvvetli ve tekrarlı binler ayatı ile belki sarihan ve işareten on binler defa dava edip haber verip sarsılmaz katî delillerle şüphe getirmez hatsız hüccetlerle hayatı bakiyeyi kat'iyetle müjde ve saadet ebediyeti ders vermesi elbette nev'i beşer bütün bütün aklını kaybetmezse ve maddi ve manevi bir kıyamet başlarında kopmazsa İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere'nin Kur'an'ın kabulüne çalışan meşhur hatipleri ve dini hakkı arayan Amerika'nın çok ehemmiyetli cemiyeti gibi, ruh-i kıtaları ve hükümetleri, Kur'an-ı mucizül beyanı arayacaklar ve hakikatlarını anladıktan sonra, bütün ruhu canlarıyla sarılacaklar. Çünkü bu hakikat noktasında, katiyyen Kur'an'ın misli yoktur ve olamaz ve hiçbir şey bu mucizi i ekberin yerini tutamaz. Saniyen! Madem Risale-i Nur, o mucize-i kübranın elinde bir elmas-kılınç hükmünde hizmetini göstermiş ve en muannid düşmanları teslime mecbur etmiş, hem kalbi, hem ruhu, hatta hissiyatı tam tenvir edecek ve ilaçlarını verecek bir tarzda hazine-i Kur'aniyenin dellallığını yapan ve ondan başka mehaz ve merci olmayan bir mucize-i maneviyesi bulunan Risale-i Nur, o vazifeyi yapıyor ve aleyhinde dehşetli propagandalara, ve gayet muannid zındıklara tam galebe çalmış ve dalaletin en sert ve kuvvetli kalası olan tabiatı, tabiat risalesiyle parça parça etmiş ve gafletin en kalın ve boğucu ve geniş daireyi i afakında ve fennin en geniş perdelerinde, Asay-ı Musa'daki meyvenin altıncı meselesi ve birinci, ikinci, üçüncü ve sekizinci hüccetleriyle gayet parlak bir tarzda gafleti dağıtıp, Nuru tevhidi göstermiş. Elbette bizlere lazım ve millete elzemdir ki şimdi resmen izin verilen din tedrisatı için hususi dershaneler açılmasına ve izin verilmesine binaen, nur şakirleri mümkün olduğu kadar her yerde küçücük dersaney nuriye açmak lazımdır. Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder, fakat herkes her bir meselesini tam anlamaz. Hem iman hakikatlarının izahı olduğu için hem ilim, hem marifet, hem ibadettir. Haşiye, şayet biri biliyor, taallüm etmeye muhtaç değilse, ibadete muhtaç veya marifete müştak veya huzur ister. Onun için herkese lüzumlu bir derstir. Eski medreselerde beş-on seneye mukabil, inşallah nur medreseleri beş-on haftada aynı neticeyi temin edecek ve yirmi senedir ediyor. Ve hem hükümet ve millet ve vatan hem hayatı dünyeviyesine ve siyasiyesine ve uhreviyesine pek çok faydası bulunan bu Kur'an lemaatlarına ve dellalı bulunan Risale-i Nura değil ilişmek tamamiyle terbiç ve neşrine çalışmaları elzemdir ki geçen dehşetli günahlara kefaret ve gelecek müthiş belalara ve anarşisliğe bir set olabilsin. Salisen bu Ramazan-ı Şerif'te Kur'an'ı zevk ve şevk ile okumak benim çok ihtiyacım vardı. Halbuki elemli hastalık, maddi manevi sıkıntılar, yorgunluk ve meşgalelerin tesiriyle telaş ettim. Birden Hüsrev'in şirin kalemiyle mu'cizatlı yazılan mu'cizatlı cüzler ve Hafız Ali ve Tahiri'ye pek çok sevap kazandıran parlak ve kerametli Hizbul Ekberi ekber Kur'aniyeyi birbiri arkasından okumaya başlarken, öyle bir zevk ve şevk verdi ki, bütün o yorgunlukları hiçe indirdi. Hiçbir vesveseye meydan vermeyerek, pek parlak bir surette ders-i Kur'aniye'yi onlardan dinlerken, bütün ruhu canımla arzu ettim ve kas u azmettim ki, mümkün olduğu derecede aynı Hizbul ül Ekber-i Kur'aniye gibi fotoğrafla mucizatlı Kur'an'ımızı tab edeceğiz inşallah. <gülüyor> El Elbâkî huve elbâkî, kardeşiniz Sayit Nursi. Bismihi Sübhaneh ve immîn şey'in illâ yusebbihü bihamdih. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekâtuhu ebeden daima. Aziz Sıddık kardeşlerim, Evvela nurun fevkalade has şakirdleri, sikke-i gaybîye ile o evliyayı meşhur eden, 40 günde bir defa ekmek yiyip, kırk gün yemeyen osman halidinin Halidînin sarih ihbarı ve evlatlarına vasiyetiyle ve Isparta'nın meşhur ehl-i kalp âlimlerinden topal şükrünün zahir haber vermesiyle çok ehemmiyetli bir hakikati dava edip, fakat iki iltibas içinde bu biçare, ehemmiyetsiz kardeşleri sayıda bin derece ziyade hisse vermişler. On seneden beri, kanaatlarını tadile çalıştığım halde, o bahadır kardeşler, kanaatlarında ileri gidiyorlar. Evet, onlar, on sekizinci mektuptaki iki ehli i kalp çobanın macerası gibi, hak bir hakikati görmüşler, fakat tabire muhtaçtır. O hakikat da şudur. Ümmetin beklediği ahir zamanda gelecek zatın üç vazifesinden en mühimmi ve en büyüğü ve en kıymettarı olan imanı tahkikiye neşir ve ehli imanı dalaletten kurtarmak cihetiyle o en ehemmiyetli vazifeyi aynen bir tamamiha Risale-i Nur'da görmüşler. İmam Ali ve Gavs-ı Azam ve Osman Halidi gibi zatlar bu nokta içindir ki o gelecek zatın makamını Risale-i Nur'un şahs-ı keşfen görmüşler gibi işaret etmişler. Bazen de o şahs-ı maneviyi bir hadimine vermişler. O hadime mültefitane bakmışlar. Bu hakikattan anlaşılıyor ki sonra gelecek o mübarek zat Risale-i Nur'u bir programı olarak neşr ve tatbik edecek. O zatın ikinci vazifesi şeriatı icra ve tatbik etmektir. Birinci vazife maddi kuvvetle değil Belki kuvvetli itikat ve ihlas ve sadakatle olduğu halde bu ikinci vazife gayet büyük maddi bir kuvvet ve hakimiyet lazım ki o ikinci vazife tatbik edilebilsin. O zaten üçüncü vazifesi hilafet-i İslamiyeyi İttihad-ı İslam'a bina ederek İsevi ruhaniileriyle ittifak edip din-i İslam'a hizmet etmektir. Bu vazife pek büyük bir saltanat ve kuvvet ve milyonlar fedakarlarla tatbik edilebilir. Birinci vazife o iki vazifeden üç dört derece daha ziyade kıymettardır. Fakat o ikinci, üçüncü vazifeler pek parlak ve çok geniş bir dairede ve şaşalı bir tarzda olduğundan umumun ve avamın nazarında daha ehemmiyetli görünüyorlar. İşte o has nurcular ve bir kısmı evliya olan o kardeşlerimizin tabire ve tebile muhtaç fikirlerini ortaya atmak, ehli dünyayı ve ehli siyaseti telaşa verir ve vermiş hücumlarına vesile olur çünkü birinci vazifenin hakikatını ve kıymetini göremiyorlar öteki cihetlere hamle ederler kardeşlerimin ikinci iltibası fani ve çürütülebilir bir şahsiyeti bazı cihetlerle birinci vazifede piştarlık eden nur şakirtlerinin şahs-ı temsil eden o aciz kardeşine veriyorlar halbuki bu iki iltibas da ı nurun hakiki ihlasına ve hiçbir şeye, hatta manevi ve uhrevi makamata dahi alet olmamasına bir cihette zarar verdiği gibi, ehli siyaseti de evhama düşürüp, Risale-i Nur'un neşrine zarar gelir. Bu zaman şahsı manevi zamanı olduğu için böyle büyük ve baki hakikatlar fani ve aciz ve sukut edebilir şahsiyetlere bina edilmez. Elhasıl o gelecek zatın ismini vermek üç vazifesi birden hatıra geliyor yanlış olur. Hem hiçbir şeye âlet olmayan nurdaki ihlas zedelenir, âvam-ı nazarında hakikatların kuvveti bir derece noksanlaşır. Yakîn-i dahi kazaya ve makbûledeki zannı galibe inkılap eder. Daha muannit dalalete ve mütemerrit zındıkaya tam galibesi mütehayyir ehli imanda görünmemeye başlar. eli siyaset evhama ve bir kısım hocalar itiraza başlar. Onun için nurlara o ismi vermek münasip görülmüyor belki müceddittir onun piştarıdır denilebilir. Umum kardeşlerimize binler selam. Elbaki velbaki kardeşiniz Sayit Nursi